bu isim Kur'an'da birçok yerde zikrediliyor. El-Latif ve El-Khabir ismi. Allah Azze ve Celle Nam Suresi 103. ayeti kerimesinde لَا Absar, الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ Absar Gözler onu idrak edemez ama Allah onları idrak eder. وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ Allah latiftir, khabirdir buyurur El-Am 103'te. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle اَلَمْ تَرَا اَنَّ inzel min es-semaa'i ma'an fe Onlar diyor görmezler mi Allah semadan yağmuru indirir, suyu indirir de yeryüzü ne olur? Yan yeşil olur. İnallaha latifun habir. Allah latiftir, habirdir. Haç suresi 63. ayeti kelimesinde. Kardeşlerim, habir manası kelimesi ismi Allah azze ve celle'nin habir ismi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 Allah azze ve celle'nin kulna lutfu, kuluna lütfetmesi gerçekten geç, geniş bir konudur. Mesela bununla Allah azze ve celle dilediği kulunu ne yapar? Üstün kular. Dilediğine lütfeder, fazlından verir. Dilediğine de vermez, kısar. Çünkü üstünlük, fazilet, verme yalnız ve yalnız Allah subhanuhu ve tealanın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 ama ne yapmışlardır yoldan sapıtmışlardır Allahu Latifun bi-ibadhi yarzukum Allah kuluna karşı lütufkardır. dilediğini rızıklandırır vehu al aziz Allah güçlüdür azizdir diyor Allah azze ve celle Şura suresi 19. ayeti kerimesinde. ve yine kardeşlerim Allah azze ve celle'nin lütfundan bir tanesi de kullarına karşı onlara